571, numaralı konu, Hazreti Ömer'in Humus valisini cezalandırması, evet, Hazreti Ömer bir haç mevsiminde halkın durumunu öğrenmek için çıkmıştı, bu sırada Humus ahalisinden bir grup geldi, Hazreti Ömer onları görünce kendilerine, valiniz nasıldır, ondan memnun musunuz, diye sordu, Humuslular, o çok iyi birisidir, kendisine bir şahneşin yaptırmış ve orada oturmaktadır, dediler, bunun üzerine Hazreti Ömer derhal bir mektup yazarak bir ulakla ona gönderdi, mektupta şah Şah nişinin yakılmasını emrediyordu. Ulak Umus'a ulaştığında, valinin huzuruna çıkmadan önce bir miktar odun bularak şah nişinin kapısını yaktı. Bunu gören valinin adamları koşup ona, birisi gelmiş senin yaptırdığın şah nişini yakıyor, dediler. Vali de, ona dokunmayınız, o halife tarafından gönderilmiştir, dedi. Ulak daha sonra mektubu valiye verdi. Vali mektubu okuyup elinden bırakmaksızın derhal atına atladı ve Hazreti Ömer'e gitmek üzere yola çıktı. Hazreti Ömer kendisine gelen valiyi alıp zekat develerinin toplandığı harre denilen yere götürdü, orada elbiselerini çıkarttırıp ona göçebelerin giymekte olduğu, deve tüyünden yapılmış bir elbise giydirdi, sonra da, şu kuyudan su çekip develeri sula, diye emretti, böylece vali yoruluncaya dek su çekti, sonunda Hazreti Ömer ona, ne zamandan beri valisin, diye sordu, vali, yakın bir zamandan beri ey müminlerin emiri, dedi, Hazreti Ömer de ona şunları söyledi, bunun için mi böyle yüksek şahnişinler yaptırıp fakir fukaranın, sırtına yük oluyorsun, dul ve yetimlerin hakkını yiyorsun, haydi şimdi tekrar işine dön, ama sakın ikinci kez böyle bir şey yapayım deme.